Evet arkadaşlar, iki hafta önceki medeniyet okumalarında 1453 ile 1580 arasında İstanbul merkezli Osmanlı felsefe bilim hayatındaki özellikleri astronomi örneği üzerinden hareket ederek halletmeye çalışmıştık. Bu derste, bu okumada dile getirdiğimiz konuları özetlemek istersek şöyle diyebiliriz. Bu yüzyılda Osmanlılar artık mensup oldukları İslam medeniyetinin aktif bir üyesidirler. Felsefe ve bilim alanında e, yaptıkları üretimlerle bu medeniyetin entelektüel birikimine katkıda bulunmuşlardır ve bu medeniyette tartışılan pek çok konuyu çeşitli alanlarda son sınırlarına kadar taşımışlardır. Bu dönemin diğer bir özelliği dedik, Osmanlıların kendi yaptıklarını yorumlamaya başladıkları, dolayısıyla tarih içerisindeki yerlerini idrak etme noktasında bir kimlik, bir benlik gelişsizlikleri dönemdir. Diğer bir nokta ise bu yüzyılda artık Türkistan'dan, Türkistan şuradan, İran, Anadolu, Balkanlar ve özellikle İtalya ve Kuzey İtalya bölgesi ortak bir, felsefe bilim tarih tabii, ortak bir kültür havzasına dönüştü dedik. 3 aşağı 5 yukarı. Ortak bir matematik, ortak bir astronomi, ortak bir e, tıp neyse artık e, üniversitelerde ya da medreselerde e, okutulmaya başlandı. Tabi %100 yüz aynı değil ama büyük oranda benzer. Bugün 1580'den 1700'e kadar olan dönemde ki Osmanlı entelektüel tarihi üzerine duracağız. Ancak bu dönem Osmanlı Entelektüel tarih incelemeden önce Avrupa'da neler oluyor kısaca ona bakmakta fayda var Çünkü bildiğiniz gibi 15 yüzyıl Avrupa'da yeni bir başlangıcın ortaya çıktığı bir dönem bir kere şunu söyleyelim Avrupa'da yeni şeyler oluyor bu çok açık ve net her zaman söylediğim gibi İslam medeniyetinin teşekkül etmeye başladığı zamandaki en büyük avantajı kendinden önceki Helenistik dönem ve Yunan'dı. Yunan medeniyeti teşekkül etmeye başladığı zaman en büyük avantajı kendinden önceki Mezopotamya, Mısır ve Anadolu medeniyetleriydi. Batı Avrupa medeniyeti özellikle 1150'den itibaren yükselmeye başladığı andan itibaren en büyük avantajı kendinden önceki İslam medeniyetiydi. O tecrübeden, istifade etmeleriydi. 1150'ye kadar Avrupa özellikle İslam e, bir fetih hareketiyle klasik orta dünyayı bu tarafını ele geçirdikten sonra biliyorsunuz Hristiyanlığı büyük oranda e, Avrupa'ya itti. Avrupa bu dönemde özellikle Kuzey şeritlerinden işte güney şeritlerinden ne kadar belirli bir şehirli nüfusu barındırsa da güneye doğru gittikçe ne nüfus açısından homojen mesela düşünün Avrupa'nın tam anlamıyla Hristiyanlaşması, ortak bir dine kavuşması 13. yüzyılın sonlarına doğru hatta 14. yüzyıla kadar sarkıyor. Bu kolay bir iş değil ama neticede 1150'den itibaren Haçlı seferleri, akabinde kurulan ilişkiler, tercüme faaliyetleri, organizasyon, belirli bir nüfus artışı, homojenleşmeni sağlamasıyla Avrupa'da da özellikle kilisenin kontrolünde yeni bir yapılanma ortaya çıkıyor. 1150 bu açıdan stratejik bir tarihtir. Avrupa'nın artık İslam dünyasıyla, Ile yavaş yavaş tırnak içinde eşit ilişki kurmaya başlaması ya da o sürece girmesi Avrupa şeyin e, İslam dünyasının ham madde deposu olmaktan çıkıp yavaş yavaş kendi tezgahlarını, ekonomik araçlarını, üretimlerini ve ekonomik ilişkini kurmaya başladığı bir dönem. E bu biliyorsunuz 1200'den itibaren sikolasizm dediğimiz e, entelektüel faaliyeti tetikliyor. Psikolasizm demek aslında İslam medeniyeti örnek alınarak bir Hristiyan ilahiyatı, kelamı ve düşüncesi geliştirmek demektir. Bu sadece Hristiyanlık için geçerli değil, Yahudilik için de geçerli. Yahudilik de aynı şekilde İslam tecrübesini dikkate alarak e, ilahiyat merkezi, teoloji merkezli bir entelektüel faaliyeti başlatmıştır. Nitekim 13. yüzyıl ve 14. yüzyılın ilk yarısı Avrupa'da skolastizm zirve dönemisidir. Değil mi? Albertus Magnus, Thomas Aquinas, Okanlı, Williamlar filan, İngiltere'de, Londra'da, Paris'te ve Almanya'nın belirli bölgelerinde skolastizm en önemli isimlerini, en önemli düşünürlerini yetiştiriyor. Çok ciddi bir entelektüel faaliyet olduğunu söylemiştik. Bu sürecin sonunda 14. yüzyıl sonu, 15. yüzyılda erken ticari kapitalizm. İtalya bölgesinde başlıyor biliyorsunuz. Akabinde matbaa kuruluyor. Bunlar hızlı geçeceğim konumuz değil. Rönesans hareketi ortaya çıkıyor. Yüzyılın sonuna doğru coğrafi keşifler ve sömürgecilik faaliyetleri başlıyor. Bütün bunların sonucunda ortaya reform çıkıyor. Yani Katolik Kilisesi çöküyor. Yeni bir teolojik arayış ortaya çıkıyor. Bu da 1543'ten itibaren başlayan süreçte bir bilim Devrimi, hareketini tetikliyor. Yeni bir bilme faaliyeti ortaya çıkıyor. Şimdi tabii bunları yapan insanlar şöyle düşünmüyorlar. Hadi arkadaşlar Rönesans yapalım. Böyle bir şey yok. Rönesans kelimesi 1890'dan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Ya da bilim devrimi yapalım. Ne yapıyorsun abi? Mesela düşünsene Newton'a soruyorsun ya da Descartes'a ya da Huck'a ya da Huggins'a. Ne yapıyorsun? Bilim devrimi yapıyorum. Böyle bir şey yok. Bu adamlar bilim devrimi yapmak için yola çıkmadılar. Bilim devrimi, scientific revolution kavramı 1930'larda ilk defa kullanılıyor. Rönesans sadece öyle. Bunun altında yatan 3 temel neden var. Yani Avrupa'da ortaya çıkan bu süreci, bu süreci tetik bu, süreci, bu sürecin bizatihi kendisini tetikleyen şimdi sayacaklarım şeyler değil. Elbette Avrupa'da toplumsal olaylar, nüfus artışı, ticaret, organizasyon, politik yapılar, iç ilişkiler pek çok değişken var. Sosyal olgu olaylar çok değişkenlidir arkadaşlar. Öyle indirgeyerek halledeceğiniz bir iş değil. Ama bunu, bu yapıyı e, belirli bir sonuca itekleyen ve Avrupa'da özellikle zihniyet noktasında bir dönüşüme neden olan 3 temel... E, Durum var. Birincisi teolojik bir bunalım ortaya çıkıyor. Teolojik bunalımdan kastımız şudur. Özellikle Osmanlı ilerleyişi karşısında hem karadan hem denizden. Osmanlı'nın diğer bir adı biliyorsunuz yürüyen balinadır. Yürüyen balina yani Fatih'ten sonra büyük bir deniz gücüne de dönüşüyor. Değil mi? Yavaş yavaş ve 16. yüzyılda en büyük deniz gücü. Dolayısıyla hem karada hem denizde. O şimdi balina denir. Avrupa'da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Hristiyanlık mutlak doğrunun temsilcisi ise, mutlak iyinin temsilcisi ise, mutlak güzelin temsilcisi ise, o zaman nasıl olurdu? şeytanın karşısında yeniliyor? Mutlak kötünün, değil mi? Mutlak günahın karşısında nasıl yeniliyor? O zaman Luther'in sözünü hatırlayın. Demek ki şeytan ikiye ayrılmış vaziyette. Bir Türkler bir kilise İkisi de kötünün temsilcisi. Bakın bu büyük bir teolojik güç sağlıyor Protestanlığa. Ha, aslında yenilen doğru değil, doğrunun temsili, yanlış temsili, kötü temsili. Bu çok önemli bir şey. Avrupa'da reformun ortaya çıkması, yeni bir teolojik algının ortaya çıkması arkadaşlar bu durumla son derece alakalıdır. Şunu unutmayın. Her büyük medeniyet yeni bir teolojik dönüşümle Alakalıdır. Bu teolojik dönüşüm insanın tanımıyla da çok alakalı olduğu için her büyük medeniyet hareketinde insan, evren ve Tanrı yeniden yorumlanmak zorundadır. Avrupa'da yapılan budur. Ve bunun yapılması da kolay bir iş değil. Teolojik bunalım buna bir imkan sağlıyor. İkincisi epistemolojik bir bunalım ortaya çıkıyor. Nedir epistemolojik bunalım? Özellikle yine bunu özet geçeceğim. Meraka'da başlayıp Semerkant'ta ve İstanbul'da gelişen yeni bilgi anlayışı. Nedir bu yeni bilgi anlayışı? Özet olarak şudur. Klasik geleneklerde ta Yunan'dan itibaren gelen geleneklerde insanla evren ilişkisi ayna ilişkisine benzetilir. İnsan zihni bir aynadır. Dışarısı bu aynaya yansır. İnsan zihni burada bir işlemci Rölündedir. Ayıklar, soyutlar ve nesnenin özünü elde eder. Ondan sonra o dönemdeki felsefi, kozmolojik ilişkileri yerine getirir ve nesne bilinir. Spikülasyon kavramı spektrum, ayna şeyini, anlamını içerir. Spikülasyon yapmak demek, evreni zihninden yansıtmak ve gördüklerinden hareket ederek, zahirden hareket ederek ya bunu şey yapmadan, gürültü yapmadan da yapabiliriz arkadaşlar. Ee, Thomas Aquinas'ın böyle bir cümlesi var. Ee, Zihine yansıttığın olgu ve olaylardan ya da niso ondan hareket ederek nedensel ilişkilere, arka plana gitmek. Bilgi bu. Ama merakadan itibaren başlayan, özellikle kelamcıların etkisiyle ortaya çıkan yeni bilgi anlayışında insan... Bir ayna değil, bilginin inşa ediciz bir unsurudur. Yani dış gerçeklik tamam, insandan bağımsız, insanın iradesinden bağımsız var, şüphesiz. Ama onun idraki insanın aktif katılımı ile elde edilir. Dolayısıyla bilgi dediğimiz hadise, gerçekle ilişkin bilgi dediğimiz hadise, insan artı ya da doğa artı insandır. Dolayısıyla insan bilgide aktif bir kurucu unsurdur. Yansıtıcı bir ayna değildir. Bu çok önemli bir nokta. Bilgiyi insanın akli yapısıyla, zihni yapısıyla gerçeklikten gelen verilerin sentezi olarak görmek epistemolojide, bilgi teorisine pek çok tabii sonuca yol açıyor. Ama neticede e, bilgi aktif bir hale geliyor. İşte i̇nsan bilgide aktif bir hale geliyor. Bu da Batı'da, Avrupa'da önemli karşılık bulacak üçüncüsü ise malumat bulanımı. Malumat bulanımı demek Haçlı seferlerinden başlayarak Ortaçağ Avrupasındaki insanların özellikle ticaret erbabı ile zanaat erbabının çok yeni malumatı elde etmesi. Bakın çok entesan bir e, durum. Büyük kitapları mesela Avrupa'da yazılan büyük kitaplarına baktığınız zaman o dönemde biz büyü deyince işte ne şeyin fokus fokus falan anlıyoruz. Halbuki bunlar büyü deyince reçel yapmak, terzilik bütün zanaatları büyü olarak görüyorlar. Çünkü yok. Bunları e, doğudan öğreniyorlar ve bunları büyülü olan nedenlerini bilmedikleri için niçin böyle oluyor bunu bilmedikleri için bunu büyü olarak adlandırıyorlar. Bu büyük kitaplarına baktığınız zaman büyük oranda pratik el işleri, manufacturing, ondan sonra zanaatlar ve benzeri yapıların elde edildiğini görüyoruz. O döneme kadar kendilerine verilen, kilise tarafından kendilerine verilen çarpıtılmış gerçekliği tahsiye etmeye başlıyorlar. Şimdi bu çok önemli. Çarpıtılmış gerçeklik nedir? Öğrenilmiş gerçekliğidir. Kitaptan ya da bir kurumdan ya da bir kişiden size aktarılan gerçeklik eğer o gerçeklik, o gerçekliğin resmidir aslında o, gerçekliğin kendisine geri gidilmediği müddetçe senin e, tek bildiğin gerçekliktir. Yani şöyle düşünün, ben sana Ankara'nın fotoğrafını veriyorum, Ankara'ya hiç gitmemişsin, sen bütün e, Ankara'yı o fotoğraftan ezberlemişsin, sonra bir şekilde Ankara'ya gidiyorsun, resimle yanında bakıyorsun ki hiç alakası yok, benim sana verdiğim resim yeni Nivdel'in resmi. Ne olursun senin durumun? Ulan 20 yıldır Ankara diye bu resme bakmışım ben. Halbuki New resmiymiş ya da Tokyo'nun resmiymiş deyip ne yaparsın? Bunu sana veren kişi ve kurumdan en derinden nefret edersin. En derinden şüphelenirsin. Bakın çok basit bir örnek verdim ama Avrupa'da olan tam da budur. Kilise denilen sistem, kilise sadece bir dini kurum değil batı için. Bizde, bizimdeki camiye benzemez bir sistemin adıdır. O öyle bir sistemdir ki insanın yüzüne taktığı yüzüne takılmaz, gözüne taktığı gözlük gibi. Ondan sonra arkasından olgu ve olaylara baktığı bir prizma gibidir. O prizmanın içinde o sistem içinde soru sorarsın, o sistemin içinde cevap verirsin, o sistemin içinde itiraz edersin ama o sistemin içinde kalmak kaydıyla. Yani bütün her şeyini belirleyen bir yapı, bu çarpıtılmış bir gerçeklik veriyor. Entesan mesela. Kuzu veren ağaç ben size anlatıyorum yıllardır diyorum ki bir tane ağaç var resmen kuzu veriyor yani armut yerine kuzu. Vay be diyorsun sen. Bunun böyle olduğunu olmadığını öğrendiğin zaman değil mi? Ya da ben sana diyorum ki dünya haritası işte ilahi olan budur. Batlamyus dünya haritası. E sen gidiyorsun Amerika kıtasını buluyorsun harita çöktü. Diyorsun ki 5.722 tane hayvan çeşidi var mesela e sen gidiyorsun şeye, lamaları görüyorsun, kanguru görüyorsun, bilmem ne görüyorsun, bir sürü hayvan çeşidi görüyorsun. Hayvan listesi çöktü. Diyorum ki sana 7.000 tane bitki çeşidi var. E sen gidip yeni bitkiler buluyorsun. Bütün algı harita, hayvan, bitki aklına ne gelirse gerçeklik ilişkin tüm listeler, bilirsin listeleri var. Bu listeler gerçeklikle uyuşmayınca. Çöküyorsun. Dolayısıyla tıpkı o Ankara haritası diye seni Tokyo resmiyle kandıran adama olan şeyin gibi, tavrın gibi Avrupa'da ilginç bir şey oluyor. Bilginin manevi ve moral zemini çöküyor. Size daha önceki derslerde de anlattım. Bir bilginin, bir bilgi sisteminin sadece ait olduğu, karşılık geldiği nesne alanıyla... Doğruluk, yanlışlık ilişkisi tek başına o bilgi sistemini çökertmez. Yalnız da düzeltirsin canım yani ne olacak? Ama o bilgi sisteminin dayandığı manevi ve moral zemin çökerse, o bilgi artık itimadın ve güvenin kalmaz arkadaşlar. Dolayısıyla batıda olan, bunu bakın Bacon çok güzel söylüyor Francis Bacon. Diyor ki denizciler bizden daha çok şey biliyorlar, biz entelektüeliz. Filozofuz, bilim adamıyız. Gemiciler bizden daha çok şey biliyor. Niye? Çünkü gemiciler o belaya gidip geliyorlar. Amerika kıtası keşfedilmiş, oraya gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Yepyeni Ben Sevgili gördüklerine. gördüklerine. <gülüyor> gördüklerine. Tabii ben diyelim ki e, üniversitede doğa filozofum, natural filozofum. Konuşuyorum seninle. Sen de gemicisin. Ben sana işte aslandan bahsediyorum, filden bahsediyorum. Sen bana diyorsun ki geç onlara. Bak şöyle bir hayvan var. Hadi lan. Olsa listede olurdu. Olur mu ben gittim gördüm. Aha bak gemide duruyor. Zaten Avrupa'da birden e, hayvanat bahçesi fikri nasıl oluşuyor? Oradan getirdikleri hayvanları sergilemeye başlıyorlar. Öyle? Ya da bitki, botanik bahçeleri. Müze fikri böyle çıkıyor ortaya. Unutmayın bakın 1800'e kadar batıda üniversiteler hala kilisenin kontrolündedir. Modern bilim, modern bilme faaliyeti dediğimiz şey tamamen üniversitenin dışında ortaya çıkmıştır. Büyük oranda. Üniversite hocaları içinde olabilir ama üniversite hocaları ürettikleri bilgi üniversitelerde üretmiyorlar. Newton'un ne yaptığını asistanı bilmiyor. Ve Newton yaptığı hiçbir keşf üniversite okutmuyor. Okutamıyor. Müfredat müsait değil. Anlamıyor muyum? Bu kadar önemli bir şey bu. Bu ortak olanı çöker diyor. Ortak olan çöktüğü zaman, ortak akıl çöktüğü zaman, ortak dil çöktüğü zaman, ortak vicdan çöktüğü zaman artık ortak kelimesini neyin başına getirirsen getir, ortaya ister istemez herkesin kendi başının çaresine baktığı bir durum ortaya çıkıyor. Batı'da böyle filozof, bilim adamı tipinin ya da o dönemde ne, bilim adamı yok ama herkesin bir şey bilmeye başlaması ortak olanın ortadan kalkmasıyla alakalıdır bakıyorsun birden Galile, Tycho Brahe, Kepler, Descartes. Bunlar bildiklerimiz. Oo sürüyle o dönemde. Bunlar kalburüstü. Bugüne kalanlar. Bin her insan kendisi bilmeye çalışıyor. Çünkü refere edeceği, pay alabileceği bir ortaklık kalmamış. Hiç kimse kimseye güvenmiyor. Daha önceki bir derste ya da bilmiyorum nerede söyledim bilmiyorum. Artık o kadar çok ötede beride ders yapıyoruz ki kalmak karışık oldu her şey. Kopernik'in astronomi, 1543'te yayınlanan astronomi kitabında ileri sürdüğü şey, yani efendim, astronomi açısından baktığınızda çok öyle orijinal bir şey değil. E, matematik açıdan baktığınızda geri bir matematik var, öyle çok ilerilemiş bir matematiği yok. E, nedir? E, kozmolojik olarak yenilik getirmiş. Neymiş? O? Güneş merkezliymiş, yesinler. Eskiden biri biliniyor. Yani koz, bırak sen güneş merkezli sistemi, ona göre astronomi aleti az gözlem yapan var. Burada daha başka bir şey var. İlk defa bir adam Batı'da çıkıp diyor ki Kopernik ben sisteme danışmadan, sistemi dikkate almadan kozmolojizini düşünürüm. Düşündüm aha, kitabı da yazdım. Bu çok önemli bir şey. Yani bunu felsefede mesela işte Descartes'in Cogito düşünüyorum. Orada önemli, herkes düşünüyor yani ilk defa Descartes mi düşünüyor? Salak salak laflar yapıyorlar ki şeyde, düşünce tarihinde, derslerde Cogito düşünüyormuş. Ne demek orada? Düşünüyorum. Düşünmek önemli değil orada. Orada önemli olan me, ben düşünüyorum mu? Biz değil, ben. Descartes, ben işte. Bu Bir kişi kalkıp diyor ki, ben düşünüyorum. Zaten cogito'ya nereden geliyor? Dobito. Ne demek? Şüphe ediyorum. Nereden? Sistemden, mevcuttan. Bana şimdiye kadar anlatılanlardan şüphe ediyorum. Koyuyorum kenara, cogito, ben düşünüyorum. Bu çok önemli bir şey Batı için. Çünkü 1500 yıl belirli bir sistemin, bir prizmanın, bir, bir mahpushanenin içinde yaşamış ki öyle algılıyor. Ve buna itimadı sadece basit bir malumat e, değişikliğinden e, dolayı sarsılmamış itimadı. Bütün moral, manevi, dini ve bu tabi reformla yeni bir dini harekete de dönüşüyor. Dolayısıyla yeni bir teoloji, yeni bir tanrı algısı ve buna bağlı olarak yeni bir insan tanımı ve yeni bir kozmoloji ortaya çıkıyor. Zaten bir medeniyetin üç kavramında değişiklik oldu mu o medeniyet artık eski medeniyet olmaz. Tanrı, ilk ilke, evren ve insan anlayışı. Evet, tabii bu arada batıda başka bir problem, başka bir ilginç bir gelişme var. O da özellikle erken ticari kapitalizmin ortaya çıktığı İtalya bölgesinde, devlet, şehir devletlerinde Venedik, Ceneviz gibi imtiyazlı bilgi dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Bu çok önemli bir noktadır, imtiyazlı bilgi. Yani bilgi artık kişiye bir güç kazandırıyor. Maddi ya da manevi. Bu icat fikrini, üretim fikrini destekliyor. O kadar entesan hadiseler var ki bunu okuduğunuzda mesela diyelim ki bir adam yeni bir alet bulduğu zaman ve bu eğer bir stratejik önemi de varsa bunu hapsediyorlar. Öte bir yere gidemiyor. Adalara hapsediyorlar. Ama diyorlar ki bak sen bunu ürettiğin için sana bundan bir şey vereceğiz. Ee, imtiyazlı bilgi ne diyoruz ona biz bugün? Patent vereceğiz. Bundan sen işte 3 yıl, 5 yıl gelininden şu kadar o pay alacaksın. O, bu çok büyük bir şey ya. Bir Yeni bir kundura buluyorum, yeni bir ayakkabı tarzı buluyorum. 5 yıl rahatım. Onun her satıcından para alıyorum. Arkadaşlar bu bize çok yabancı bir şey, bunu sen İslam medeniyetine anlatamazsın. İntiyazlı bilgi, bilginin patenti, oradan gelir elde etmek, döverler adamı. Böyle bir şey yok. Bu çok önemli bir şey çünkü Batıda, Batı Avrupa'da e, şeyin, keşiflerin, icatların önünü açan, tabii kapitalizmle eş giden bir yapıdır bu. E, bilgi, ki buna Marx daha sonra bilginin emperyal karakter kazanması adını verecek. Bilgi emperyal bir karakter kazanacak ve sömürgeciliğin bir aracı haline dönüşecek. Bunlar e, batıda olan yeni şeyler. Burada erinmenin ya da yerinmenin bir anlamı yok. Ben bunu bir türlü anlayamıyorum. E, çok yeni bir şey oldu orada. Nasıl ki İslam'da çok yeni bir şey oldu ve İslam bir mesafe katettiyse batıda da çok yeni bir şey oldu. Yeni bir mesafe katetti. Önemli olan orayı anlamaktır. Peki o sırada bizimkiler ne yapıyordu? Bizimkiler kendi dünyalarında kurmuşlar sistemi. Çalışıyor. Şimdi bu şuna benzer. Geçenlerde bir toplantı bir arkadaş sordu. Dedi ki, e, 1600'dan sonra bizimkiler ilmi bıraktı mı? Arkadaş şimdi bak. Mesele çok basit bir te benzetmeyle şöyledir. Benim bir fotoğraf makinem var. Ben bunu 500 yılda icat etmişim ve geliştirmişim. Bağdat'ta başlamışım. Tamam mı? Geliştirmişim. Belli bir form kazandırmışım. Fotoğraf çekiyorum. İşte kaç olsun fotoğraf bu değil mi? Piksel mi diyorsunuz ona? Ne diyorsunuz böyle çok dakik fotoğraf çekiyor. Diyelim ki benimki 20 piksel. Muhammed de Avrupa'da olsun. Yani olabilir. Sıkıntı yok. Muhammed de bir fotoğraf makinesi yaptı. 50 piksel. Şimdi bu şu demek değil, benim ben fotoğraf makinesi, 50 piksel fotoğraf makinesi var onda ben benimkine atayım. Değil, biz resim devam çekmeye devam ediyor bu adamlar. Yani Osmanlılar'da ya da İslam medeniyetinde hiçbir zaman bilim, elde edilen bilim ortadan kalkmamıştır. Tam tersine gelişerek ayrıntılarda devam etmiştir. Ama karşı taraftaki fotoğraf makinesi gelişmiş bir fotoğraf makinesi. Tamam? Mı? Yani şöyle sen bir arabayla gidiyorsun 80 kilometre, karşındaki e, arabası 20 kilometre çok geride kalmış. Ama adam bir icat yapmış, sen 50 kilometre gideyorsun 150 kilometre ile gidiyor. Sen o seni geçtiğinde sen atlar mısın arabadan? Hadi atlayayım ben o beni nasıl olsa geçsin. Hayır sen yine devam edersin. Ama o sırada o 150 kilometre hızla gidip arabayı elde etmenin yollarına başvurusu Bu böyledir. Şimdi biraz sonra anlatacağım, o, e, gerek e, Osmanlılar'da gerek İran dünyasında, o zaman yeni bir dünya orası, Safeviler, entelektüel faaliyetler kendi paradigması içerisinde devam ediyor. Hiçbir problem yok, var problem. Osmanlılar'daki problemler bu dönemde özellikle 1580'den itibaren ciddi problemler var. Bir kere e, düzen bir totoloji yaratır arkadaşlar. Bugünün aforizması bu olsun düzen bir totoloji yaratır. Osmanlılar bir düzen kurdular. Bu düzen 1500'lerin başlarında kuruldu. 1500'lerin sonunda ayaklarına dolandı. Niye? Çünkü nüfus artışına neden oldu. Pax Amerika barış iyi bir şeydi ki. Düşünsenize dünyada bugün her yerde barış var. Silah fabrikaları ne yapacak? Barış hikaye yalan. Üç kağıt, numara, kapitalizm numarası o Amerikan silah teknolojisi ne yapacak? İnsanların birbirini öldürmeleri lazım. Şart bu. Şimdi hangi besin artışı? Hangi Şimdi nüfus artışı. Niye? Sen şimdi, bakın klasik gelenekte, savaş bir ekonomik araçtır. Bir nüfus planlamasıdır. Özellikle genç nüfus orada gider. Tamam mı? Üremeyi belli, belli bir oranda tutar. Siz şimdi Kuzey Afrika'yı tamamen ele geçirmişsiniz. Ondan sonra Arap dünyasını ele geçirmişsiniz. Belirli bir yere kadar, İran yaylanana kadar, buralarda hiç savaş yok artık. Ee, bir süre sonra kaleler bile ortadan kalkıyor. Çünkü kale nedir? Bir savunma mekanizmasıdır. E, tek devletin yönettiği bir yerde kaleye gerek yok. Mesela bu konuda ilgili bir Fransız şehir tarihsinin çok güzel çalışmaları var. Şam şehrinin kalesi bir süre sonra ortadan kalkıyor. İstanbul unsurlarının bir anlamı yok artık. Nüfus şeyi oluyor. Bu düzen belli bir totoloji yaratıyor. Şimdi nüfus arttıkça kıt kaynaklar var, tarım ekonomisi arkadaşlar. Kıt kaynaklarla insanların sınırsız ihtiyaçlarını gidermek zorundasınız. Osmanlılar da bunu yapmaya çalışıyorlar. Kıt kaynakları eşitlikçi bir biçimde nasıl dağıtabiliriz? E, bu da bir kapitalizmi ortaya çıkmasını, bir sermaye birikimini tabii ki engelliyor. Fakat bu yine bir şekilde kendini götürebilir. Ama 1580'de büyük bir ekonomik kriz baş gösteriyor. Çünkü yeni dünyadan gelen altın ve gümüş, gümüş Avrupa'da büyük bir ekonomik krize mağluluyor ki bu kriz, belki de ilk global ekonomik krizdir. İngiltere'den e, bu yay gibi Geçip Çin'e kadar büyük bir bölgeyi etki altında kalıyor. İlk defa Osmanlılar'da paranın değeri devalasyon, enflasyon. Artık bir de lasyonlar, losyonlar ortaya çıkıyor. Ben bunu mesela medrese hocaları üzerinden takip ettiğimde medrese hocalarının maaşları duyuyor, istifalar oluyor. Medrese öğrencilerinin savaşları ortaya çıkıyor. İlk öğrenci hareketleri başlıyor. Tabii birbirini öldürmeye başlıyorlar. Çünkü ee, rahat kaçtı. Huzur bozuldu, ee, şehirlerde bile mesela değilim, Konya'daki en yakın şehir medresle talebeli birbirlerine kavga etmeye başlıyorlar. Bu uzun bir hikaye. Ee, nüfus artışı, enflasyon, e bir de iklim değişiklikleri tarımı vuruyor. Zaten tarımla geçiniyorsun, tarım sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla gelir azalıyor. Tamam mı? E bu politik krizle besleniyor. Çünkü Osmanlılar bu tarihte hepsi denk gelmiş. Doğal sınırlarına ulaşıyorlar. O dönemdeki araç at. Atın gidebileceği son sınır ulaşıyorsunuz. Yani bu ne kadar dahi olursanız olun. İstanbul'dan sefer için çıktığınızda Budapeşte'ye vardığınızda artık kış oluyor. Kışlaya gitmek zorundasınız. Kışlamak. Kışla oradan gelir. dayalı bir e, yol alışınız var. Coğrafi sınırlarınız hem doğuda hem batıda hem kuzeyde hem güneyde doğa sınırlarına varıyor. Bu fetihlerin azalması demektir. Fetihler azalınca artık fetihçi sultanlara, komutanlara ihtiyaç yok. Bürokrasi öne çıkıyor. çıkıyor. Hani diyorlar ki efendim kanunundan sonra hiçbir sultan e, vilayete gönderilmemiş. Gönderilir mi? İstemiyor ki zaten. Fetih merkezli düşünen bir sultan istenmiyor. Bürokrasi devlet yönetmeye başlıyor. Kanuni'ye kadar bütün sultanların adını biliyorsunuz. Ondan sonra ikinci Selim. Sonra kim geliyor? Tarihçiyseniz 3. Murat. Ondan sonra? he İbrahim İbrahimmiş. Ne İbrahim'i? 1. İbrahim Ahmet mi? Evet. 3. Mehmet. Bak karışmaya başladı. Niye? Önemli değil ki. Önemli değil artık. Önemli olan Sokollu Mehmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa. Artık vezirleri biliyorsunuz. Niye? Çünkü bürokrasinin başı onlar. Sultanların sarayda yetişmesi ya da şurada burada yetişmesi çok önemli değil. Çünkü oturmuş devlet geleneklerinde, yani düşünün Amerika'da embesil bir adamı başkan yaptılar bundan önce. Embesil ya, bildiğin embesil. Ya önemli değil ki. Ya, tamam, sistem çalışıyor, sistem, bürokrasi devlet teşkilatı kurulmuş çalışıyor. Sembolik olarak başta kim olursa olsun sineği de koyabilirsin, bir eşek de koyabilirsin. Sıkıntı yaratmaz. Ne o bir sembol. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sarayla bürokrasi arasında ciddi bir çatışma baş gösteriyor. O dönümü inceleyen bilirler. Değil mi? Ee, hanedan, bürokrasi, ondan sonra askeri erken arasında bir ciddi çatışma baş gösteriyor. Bunun da ötesinde Avrupa'da Türkleri meydan savaşlarında yenemedikleri için artık meydan savaşını bırakıyorlar. Haçova meydan muharebesinden sonra tabyalı kale sistemine geçiyorlar. Bu yeni bir yani bir zorunluluktur arkadaş bunlar. Yani bunlar hiçbir zaman masa başında oturarak üretilen şeyler değil. Devamlı yeniliyorsun. Bir yenildin, iki yenildin, üç yenildin. Özellikle Muhacme meydan muharebesi çok büyük bir yıkım Batı için, değil mi? Hatta Macarlar için. E, topyekun 3 saat içerisinde bütün Macar nüfusu gidiyor neredeyse. Kolay bir iş değil. O dönemin şartlarında. Tabyalı kale sistemine geçiyorlar. Ne demek? Kaleleri e, toplarla donatıyorlar. Tabya dediğimiz bu. Ve e, meydan savaşı yapmıyorlar. Osmanlı ordusu tek tek kale geçirmeye ele geçirmeye başlıyor. Bu büyük bir insan. E, diyorlar efendim yeniçerilik çok azdı. 16. yüzyılda çok arttı. E, arttı arttığı ihtiyaç var. Niye? Ya askeri lazım. Yani zevk için e, artmadı bu. Anlatabiliyor musun? Barut ihtiyacı artıyor. Yani askeri malzeme ihtiyacı çok artıyor. Çünkü tek tek kaleleri ele geçirmek zorundasınız artık. Kimse karşınıza çıkmıyor. Tamam mı? Bu yeni asker demek, yeni masraf demek. Bunlar yeni vergi demek. Yeni vergi demek, isyan demek, isyan demek yeni asker demek. As Bak totoloji yarattığına. Dolayısıyla isyanları ortaya çıkıyor. Değil mi? 30 bin tane eğitim görmüş adam, bunlar hepsi asker. En büyük ulaştığı en büyük rakam bu. O dönemin şartlarında çok büyük bir rakam. Ve bunlar bir de etrafında çapulcuları topluyorlar ve dolayısıyla ortaya büyük büyük bir kriz çıkıyor. Hepsi birbirini besliyor. Dikkat ederseniz, şimdi bu krizi nasıl aşacaksınız? Toplumsal krizi. Her toplumsal krizde ilk gidilen şey değerlerdir. İnsanlar hemen değerlerine giderler. Efendim, İslam'dan uzaklaştık, onun için bu hale geldik. İşte ilkelerden uzaklaştık, onun için bu hale geldik. İşte ahlaksızlaştık, onun için bu hale geldik. Hemen, çünkü değerler en kolay üzerine konuşulacak yapılardır. Nasıl, niçin araştırma gerektiren sorulardır? Niçin bu haldeyiz? Sebep araştır, araştıracaksın, şundan dolayı, şu şurada şu oldu, burada bu oldu, bundan dolayı bu hale geldik. Ama değerler kolayca insanı tatmin Ha beş vakit namaza beş vakit daha katarsak yeneriz bunları. Yirmi reket daha çıkılsan yenemezsin. Adamın elinde tüfek var. Top var. Neyse. Yani bu şuna benzer. Luther dua ediyor. Kanunun ordusuna karşı e, şey, Hasburgları toplamış. Bütün prensler, komutanlar dua ediyor. Uçuyor tabi. Ne diyor Alman prensi bir tanesi? Duayı Bırak. Top var mı? Top. Bana bir top ver. Çünkü o dönemde en gelişmiş top teknolojisi Osmanlı ordusunda. Topçu sınıfı Osmanlı ordusunda. Batı dünyasında topçu sınıfı yok. Savaşta toplanıyorlar sonra ayrılıyorlar. Bizde topa neler, bilmem neler bir sürü şey var. Ne diyor Luther? Valla top yok. Ama sana çok daha iyi bir dua yapabilirim. Hadi lan oradan diyor. Şimdi, dua belli bir yere kadar seni taşır. Dua şeye benzer. Bir karşı saldırıda ilk önce nereyi korursun? Kafanı korursun. Değil mi? Kafa önemli. Ama devamlı elini böyle tutarsan elini kırarlar. Dua buna benzer. İlk şeyde psikolojini korudun. İkincisinde gidersin. Üçüncüsünde gidersin. Tamam mı? Değer tartışmasına girer. Bütün toplumlar bunun istisnası yoktur. Osmanlılar da bir değer tartışmasına giriyorlar. Kadızadiller ve Sufiler çatışması başlıyor şehirde, İstanbul şehrinde birbirine doğru adamlar. Sufiler. Ha tabii ki Osmanlılar'da maddi gelirin getirdiği rahatlıkla e, belirli çözülmeler, çürümeler, ahlaki problemler ortaya çıkıyor. Çıkabilir. Her toplumda bu mümkün oluyor ama bunun düzeltilmesi bu kadar sert olmaması lazım. Yani bir meşruiyet krizi ortaya çıkıyor. Toplumsal meşruiyetin, toplumsal ilişkilerin dayandığı moral ve manevi ilkelerin meşruiyeti problemi ortaya çıkıyor ve bu 1640'lara kadar ellilere kadar devam ediyor arkadaşlar. Yani cumhuriyetin yaşı kadar kriz var adamlarda. Şimdi meşruiyet krizinin önemli yarattığı şey problem geleceği öngörme problemidir. İnsanlar artık bulundukları toplumsal ortamda geleceklerini öngöremiyorlar. Ne o yarın ne olacak? Çünkü belirli bir tırnak içinde anarşi ve kaos ortamı var. Bunu aşabilmek için meşruiyeti tekrar e, elden geçirmek gerekir. Bütün bunlar, ne demiştik? 1500'ün sonunda nüfus patlaması oldu. 1600'e girmeye başladığımızda büyük bir nüfus kırılması ortaya çıkıyor. Çünkü tarımda problem var, gelirlerde problem var, beslenme problemi, iç savaş, dışarıdaki savaşlar Osmanlı coğrafyasında bir nüfus kırılmasına neden oluyor. Nüfus kırılması ve nüfus fazlalaşması toplumların kaderinde çok önemli e, rol oynarlar. Tabi yüzyılın sonunda da malum bildiğiniz Viyana bozgunu e, Osmanlı zihniyetinde hafif de olsa bir... Tramvaya neden oluyor. Ancak çok kısa özetliyorum tabii bunlar bizim sorunlarımız değil sadece işin yapısını verdik. Bunları nasıl çözmeye çalışıyorlar? Ee, Osmanlı bürokratları ilginç adamlar arkadaşlar. IQ'leri çok yüksek. Çünkü çok sıkı yetiştirilip yukarı çıkıyorlar. Çok büyük bir kalabalıktan e, eline eline yukarı çıkıyorlar. Hiçbir zaman gerçeklikten kaçmazlar. Zaten gerçeklikle yüzleşmeyen insan gerçek sorunları çözemez. Ne kadar acı olursa olsun, ne kadar ağır olursa olsun belirli gerçeklikle yüzleşiyorlar. Bu dönemde sorunları çözebilmek için belirli girişimlerde bulunuyor. Şunu tabii söyleyebiliriz. Bütün bu ee, yapıların bir araya gelmesiyle 1600 ile 1700 arasında baktığımız zaman entelektüel üretimci bir düşüş var. Çünkü o toplumsal, ekonomik, politik bütün o yapılar etki yapıyor. Mesela diyelim ki e, 1500-1600 arası yazılan matematik kitaplarıyla 1600-1700, yani 17. yüzyıldaki matematik kitaplarıyla, 16. yüzyıldaki matematik kitapları aslında neredeyse %25'lik bir fark var mesela. mesela birden geliyorsun, 1800 1700le yani 18. yüzyılda tekrar bir artış. Onun önümüzdeki ders göreceğiz. Her alanda hemen hemen bunu görebiliyorsunuz. Büyük oranda ciddi bir üretim düşüşü var. Nüfustaki düşüş gibi, üretimdeki düşüş, politikadaki düşüş gibi. Ama... 1640'tan itibaren yavaş yavaş toparlanmaya başlıyorlar. 1660'a gelindiğinde tekrar ne diyelim şeye rotaya giriyorlar. Bir toparlanma sürecini yaşıyorlar. Bunu göreceğiz. Şimdi birinci çözüm bu dönemde simyevi ve kimyevi doğa felsefesinin yükselişi. Osmanlı dünyası. Tabi simya son derece önemli ya da kimya. Ee, bir taraftan bunun e, ucuz metalleri, pahalı metalleri, altın ve gümüşe döndürme iddiası var. Ee, öbür taraftan işte top teknolojisi ve benzeri şeylerde karşılığı var. Belki de Osmanlı dönemindeki en büyük kimyacımız bu dönemde ortaya çıkıyor, yetişiyor, ürün veriyor. Fazıl Ali Bey ya da Ali El İznik'i. İznikli Ali yani. 1609'dur ölümü ya da 1610. 30'a yakın kimya eseri var. E, simya ve kimya birlikte tabii. Bazıları bunların e, mistikçileri. Kendisi İstanbul'da bir laboratuvar kuruyor ve buradan deneyler yapıyor. Mücerrepname diye bir eseri var zaten. Yani Mücerrepname tecrübe edilen demektir. Bu önemli bir bunun tabii henüz daha çalışılmadı bu. Yani ne yapmış, ne etmiş eserleri falan incelenmedi. Ee, i̇nşallah ileride incelenir, umuyoruz. Bu son derece önemli bir sonuç doğuruyor. 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren e, özellikle batıdan giren yeni tıp tekniklerinin anlaşılmasını sağlıyor. Bu çok ilginç. Paraselsus tıbbı dediğimiz ya da tıbbi ı cedid, yeni tıp, ya da tıbbı kimyevi, kimyevi tıp dediğimiz bir tıp geleneği var. 1540'larda Paraselsüs diye bir adam var. Bu Paraselsüs entesan bir adam. Mısır'da, Kuzey Afrika'da, Kudüs'te eğitim görüyor. İslam tıp geleneğini, simya geleneğini, kimya geleneğini öğreniyor. Avrupa'ya dönüyor, yeni bir tıp geliştiriyor. Cabir bin Hayyan kimyasına dayanarak. Ve bu tıp batıda çok büyük e, sorunlara yol açıyor. İngiltere'de neredeyse kavgaya neden Şey İngiltere'de diyorum Fransa'da. Neredeyse kavgaya neden oluyor. İngiltere'de nispeten İngiliz aklı bunu paraya dönüşte biliriz diye düşünüp fazla problem çıkartmıyorlar. Çok enteresan bir konudur o. Paracelsus tıbbının böyle güzel bir İngilizce çalışma var. İngiltere'de Fransa'da Paracelsus tıbbı ile olan entelektiğin ilişkisi. Fransa'da çok keskin. Sapık bir tıbbı. İngilizler kontrol edelim yani bir bakalım ne çıkacak buradan diye mesela İngiliz Tıp Cemiyeti şeyi e, nedir onun adı resmi komisyonu bunları çağırıyorlar ki, yani bizimle birlikte çalışın bir bakalım görelim sizi çok enteresan İngiliz kafası e, Os Osmanlı kafasına benziyor pratik ondan sonra operatif bir kafa e, operatif yani bir bakalım i̇şte işlevsel bir tarafı var mı bu işin? Bu tıp geleneğinde mesela Şemsettin İtaki 1632'de çok önemli bir tabibimizdir. Anatomisttir aynı zamanda. Şemsettin İtaki benzer şekilde bu tıp geleneğini devam ettiriyor. Yüzyılın ikinci döneminde İbn Sellum diye çok önemli bir tabibimiz 1670 ölümü. Şemsettin İtaki 1632 İmdi Selül mesela hem Arapça hem Türkçe bu yeni tıp geleneğini klasik İslam tıp geleneğiyle sentezleyip e, üretim yapıyor. Bakın görüyorsun sadece tıp alanında bile değil mi üretim devam ediyor ve hatta yenilenerek daha önceki gelenekte olmayan e, unsurlar işin içine katılarak e, devam ediyor. Birinci şey bu. ona 17 yüzyılın önemli özelliklerinden bir tanesi öyleyse simyevi ve kimyevi tıp. Timyevi e, doğa felsefesi ve bunun tıbbı olan yansımaları. İkinci şey, ameli felsefe ve islahatname literatürü. Sorunlar var. Bu sorunlar nasıl çözülecek? Değil mi? Uygulamalı ve pratik disiplinlere ihtiyacınız var. Bu dönemde ilk, belki de İslam dünyasının daha önceki dönemlerinde olmayan yeni bir tür, siyasetname türü ya da siyaset felsefesi türü ortaya çıkıyor, islahatname literatürü. Devletteki ekonomik bozulma, efendim idari bozulma, toplumsal, hatta eğitim nasıl tahsiye edilecek, nasıl ıslah edilecek, nasıl düzeltilecek, nasıl yeniden e, verimli hale getirilecek pek çok metin var bu dönemde. Tabi ben birkaç tanesini deneyeyim. Hasan Kafi, mesela 1616'da ölmüş. Hasan Kafi çok ilginç bir adam. E, sadece belirli tekliflerde bulunmuyor. Avrupa'daki durumu da çok yakından görmüş. Mesela silah teknolojisinde yapılan ilerlemeleri fark etmiş. E, askeri stratejilerde ortaya çıkan yeni gelişmeleri fark etmiş ve bunları eserinde yazıyor. Ve bunları şeye e, saraya, İstanbul'a bürokrasiye sunuyor. Yani dikkat edin, Avrupa'da yeni ilerlemeler var. Savaş teknolojisinde, ateşli silahlar teknolojisinde ve savaş stratejilerinde. Bu çok önemli bir şey. Bir bürokratın bunu görmesi. Zaten o dönemde entesan. Bak unuttuk mesela ondan bahset. Süleyman Sudi Efendi diye bir adam var. 1500'lerin sonuna doğru. Süleyman Sudi, Sudi denmesinin nedeni Ebu Sud'un talebesi olması. Onun talebelerine Sudi denir malum. Süleyman tabii büyük hoca, büyük adam. Etrafında öğrenciler var. Süleyman Sudi Efendi'nin ee, bir kitabı var. Yeni Dünya Yeni dünya, yani Amerika'yı anlatıyor. 1580'ler, 90'lar. O dönemde Amerika'dan gelen bütün bilgileri derleyip toparlamış ve bunu saraya yazıyor. Böyle bir dünya var. Dikkat edin. Orada mesela o eserin yazmasına düşünen şimdi tam ismini hatırlamıyorum. Ömer bilmem kim. Bir Osmanlı burakatının düştüğü entesan bir not var. Bunu Mehmet Faat Köpülü yanlış hatırlamıyorsam bir yaşında söylüyor. Diyor ki bu bürokrat batılılar, yani Avrupa'lılar, batılılar yok utandım. Avrupalılar bizim tazikimizden dolayı bu taraftan bir yol bulamayınca arkadan dolandılar. Yani Amerika'ya çıkıp arkadan dolandılar. bu doğru. Çünkü meşhur Erasmus Erasmus programı var ya. Erasmus'un meşhur bir sözü var biliyorsunuz. Avrupa'yı Türklere bırakıp Amerika'ya gidelim topyekun. Bunlar burada at, koşturup dursunlar. Bıkmışlar. Bıkmışlar. Demek ki e, psikoloji aynı. Yani hem Osmanlı bürokratı aynı şeyi hissediyor, hem de Avrupa'daki bir entelektüel aynı şeyi hissediyor. Koçibey, hepinizin bildiği 4. murata e, sunduğu İslahatname'de pek çok teklifte bulunuyor. Şimdi bunlara girmeyeceğim. Ve tabii ki Katip Çelebi 1658'de vefat eden büyük bürokrat ve alim. Şimdi tabii şunu kabul etmek lazım. İslahatname literatürün geliştiren bürokratların derdi sadece devleti ıslah etmek değil. Aynı zamanda kendi otoritelerini de muhafaza etmek. Çünkü dikkat ederseniz bu ıslahatname literatüründe örnek olarak gösterilen dönem hangi dönemdir? Fatih Yavuz Kanunu dönemi. Altın dönem, altın çağ. Türklerin altın çağı. Bu döneme geri dönüşü isterler. Onlar gibi yapalım, onlar gibi edelim. Halbuki onların idealize ettiği gibi bir dönem değil o dönem. Kendi bağlamında, kendi şartlarında ortaya çıkmış bir dönem. Ama Osmanlı bürokratları, hepsi bürokrat bunların çünkü. E, çünkü devlet dönüşümlerinde bürokratlar e, ani değişiklikleri sevmezler. Çünkü süreklilik süreklilik hızlı değişmeyi kaldırmaz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bürokrat, bürokratların önemli şeyi, özelliği yavaş yavaş, kademeli ve kontrollü değişikliktir. Hızlı değişiklikler onları rahatsız eder. O açıdan kaybolan Osmanlı bürokrat kimliğini e, korumaya çalışmak gibi bir dertleri de var. Şimdi bu isimlerden Katip Çelebi bizim için çok önemli. Katip Çelebi Türkiye'de 1658 ölümü dedim. Çok yanlış yorumlanan bir adam işte efendim paradigmeye karşı çıkmış, e, alışılmış sistemi eleştirmiş, yepyeni devrimci bunlar e, anokranik şeyler. Böyle bir şey değil. Tam tersine Katip Çelebi'nin iddiası mevcut sistem iyi çalışmadığı için bu haldeyiz. Yeni bir sistem teklif etmiyor. Mevcut sistem iyi çalıştırılmıyor. Adamın nerede o. Yani Katip Çelebi eğer çok... Devrimci bir adam olsa tutup Ali Kuşçu'nun el Muhammediye hesabına şer yazmazdı canım. Yepyeni Avrupa'dan bir matematik kitabı yazardı yani. Öyle bir şey değil bu. Bu işte e, özellikle Tanzimat Cumhuriyet sonrası yeni gelişen fikirlere tarih içerisinde ata aramak, bir kök aramaktan kaynaklanıyor. Ama Katip Çelebi'nin yaptığı önemli bir şey var. Aynı zamanda o dönemin psikolojisini de gösteriyor. Katip Çelebi önemli eserlerinde bir tanesi keşf an kütüb Kütüb-Vel-Funun. Nedir bu kitap? İslam medeniyetinin eser seviyesinde bir dökümünü çıkartıyor. İlk modern fihrist diyebileceğimiz bir eser. Yani İslam medeniyetinde alfabetik olarak ama yazılan kitapların bir katalogunu yapıyor. Tabii çok şanslı bir adam. Bir bürokrat bildiğiniz katip ve hasip. Hem katip hem hasip. Ee, yükselemiyor. Pek networkleri iyi çalışmıyor dayılık dediğimiz. Değil mi? Dayılığın modern dildeki kaşığı network. Adam öyledir. Şimdi berber deyince olmuyor. Kaba kaçıyor. Berber kuaför. Değişti sanki. Değil mi? E, kahvehane demiyor. Ne diyor? Kafe. Ya berber de Türkçe değil merak etme. Ya da lokanta demiyoruz. restoran. Lan lokanta da Türkçe değil zaten. Hela demiyor tuvalet. Ha, ne olacak farklı mı yapacaksın? <gülüyor> Doğru, hela işte ya. Yani çok entesan bir psikoloji bu. Bakın çok bir öğrencimi şeye gönderdim Londra'ya gönderdim. Dünya zihniyeti kesinlikle bizim benimle alakalı değil biri değil. Bana bir yazıyor. Bizi kim bu kadar korkuttu hocam diye bana bir e-mail çekti. Üç aydır İngiliz Londra'dayım medeniyet görmedim diyor. Evime gidemiyorum evime. Türkiye'de konuşuyorlar yok şu var yok evime gidemiyorum diyor her gün problemi sıkıntı can güvenliği yok emniyet yok Londra'da bizi kim bu kadar korkuttu biz bunları bu kadar yücelttik diyor ha belki milattan önce öyleydiler yani bir psikoloji hep söylüyorum Türk milletinin psikolojik ayarı bozulmuştur bizim başka bir sorunumuz yok o ayarı nasıl yapacağız? Çıkıkçıya gidip hani var ya böyle iter yerine gelir. Öyle bir şey. Bir tokat mı atacağız? Şok bir tedavi mi yapacağız bilmiyorum ama ayarımız kaymış. Ayarımız. Evet. Yani Katip Çelebi eser seviyesinde İslam medeniyetinin bir envanterini çıkartıyor. Bu çok önemli. Aynı zamanda İslam medeniyetinin artık historik bir tarafı olduğunu da ihsas ettiriyor bize. Çünkü Katip Çelebi Özellikle İstanbul'daki gayrimüslim, Batı ile ilişkisi olan kişilerle temas halinde. Mesela Hollanda Büyükelçisi ile çok sıkı görüşüyor. Hollanda Büyükelçisi bizzat ondan Cihan Numan'ı bünnüstrasını alıyor. Leiden Kütüphanesi'nde mevcuttur. Demek ki İstanbul'daki yabancı misyon şefleriyle de ilişkisi var. Batı'daki bilgi durumundan haberdar biraz anlaşılıyor dolayısıyla kendi tarihsel dökümünü, envanteni çıkartarak biraz oraya da historik, tarihsel bir muamele yapıyor. Aynı şekilde Sulemul Vusul diye bu sefer bilim adamı, yani müellif, yazar, alim adı üzerinden bir envanter çıkartıyor, bir kitap yazıyor. Bu da 5-6 cilt olarak yayınlandı. İslam dünyası yetişmiş e, ilim adamlarının yine alfabetik olarak e, bir listesini ve yazdıkları eserleri tespit ediyor. Tasviri ilimler dediğimiz bizim coğrafya ve benzeri denizcilik gibi ilimlerin önemini e, tebarüz ettiriyor. Coğrafya Osmanlılar'da var mı? Var. Nerede var? Teorik coğrafya. astronomi kitapların son bölümünde okutulur. Medreselerde. Pratik coğrafyada zaten Enderun'da devletin özel bu konudaki görevleri tarafından yapılır. Kaligrafi, kaligrafi diyorum kartografya zaten devletin, ordunun ihtiyaçları ışığında bu yürütülür. Ama modern dünyada özellikle yeni dünyanın keşfiyle coğrafyanın öne çıkması, haritacılığın öne çıkması zaten Piri Reistenberi, Seyidarlı Reistenberi mevcut ama Katip Çelebi bu bilimlerin özellikle devlet yönetiminde, Önemli olduğu noktasına dikkat çeker. Tasviri bilim diyoruz biz bunlara. Bunlar medresi, tasviri bilimler teorik bilim değildir. Bunlar böyle e, o dönemin ne üniversitede de de okutulmazlar fazla. Ve tabii siyasetin e, ne kadar önemli olduğuna dair yine Katip Çelebi'nin e, fikriyatını biliyoruz. Evet, bu dönemde diğer bir e, entelektüel faaliyet alanı İrfani ve sufi tefekkürün yükselmesi. Şimdi ne dedik? Kadızadelilerle sufilerin çok ciddi bir çatışması var. Bu çatışmanın politik tarafları var. Bu çatışmanın mevcut beşliğe sorununu aşmak için e, kullanılması söz konusu. Devletin operasyonları var. İşte devlet kendi siyasi e, ideallerini çeşitli, bu gruplar üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor. Mesela 4. Murat e, tütün yasağı ve benzeri sert uygulamalarını kadı zaten üzerinden meşrulaştırıyor. Operasyonları çünkü bir eylemin kamusal meşruiyet irfani sufi tefekkür bu çatışma içerisinde e, kendini yeniden konumlandırıyor. Burada hem irfan hem sufi aynı anda kullandım. Çünkü bu dönemin Türk entelektüel tarihi İslam entelektüelliğine çok büyük bir önemi var. Mesnevi ile yani sufi geleneği benim tanımlamalarımla sufi geleneği temsil eden mestevi ile irfani geleneği temsil eden fusus İbn Arabi'nin bu iki eser üst bir dilde terkip edilmeye başlanıyor. Bu çok önemli bir şey. Ve çok yaratıcı metinler ortaya çıkıyor. Mahmut ud 1628, İsmail Rusuhi Ankaravi 1631, Abdullah Bosnevi 1644 ve Sara Abdullah Efendi 1661 Dört önemli isimdir burada. Özellikle e, İsmail Ankaravi çok önemli bir adam. Biliyorsunuz Akif, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal şairimiz, e, Ölüm Döşeği'ndeyken hangi eseri okuyordu? Ankaravi'nin Fusus Şehrini, değil mi? Çünkü çok e, o, önemli bir entelektüel eserdir aslında. E, <gülüyor> ve aynı zamanda Ankaravi. Bizde çok nadir, Osmanlı entelektüel tarihinde çok nadir olan bir iş yapıyor. Şahabettin Sureverdi'nin, meşhur işraki filozof Şahabettin Sureverdi'nin bir esenini Türkçe'ye tercüme edip şer ediyor. Yani hem Türkçe'ye tercüme ediyor, çok da güzel bir Türkçedir, hem de şer ediyor. Bu da çok entesan. Bunun mantığı nedir, niye böyle bir şey yapıyor ben çok açıkçası şey yapamadım ama Sufilik bir yaşama biçimidir ve kendini büyük oranda... Yok, teori pratik değil. İfade ediş. E, noktaları bakımından, kaynaklar bakımından aynı. Keşf, riyazet, teskiye neyse. Ama ifadesi biri şiir diliyle, biri nesirle. Biri hakikatin ifadesini daha çok şiirle yapıyor. Mesnevi, şiir, tabii Yunus Emre gibi, işte ne bileyim ben pek çok şiiri kullanan Tasofiyi gerek ama öbürü ise daha çok o dönemin entelektüel dilini, medrese dilini e, edebi demeyelim ben. Ben ona çok edebiyat değil o. Yani o bir ifade biçimi diyelim. Yani edebiyat deyince işi tahfif etmiş oluruz. E, bu iki gelenek biri mesnevi tarafından en üst seviyede temsil ediliyor, öbürü de fuzus tarafından. Evet. Bu dönemin çok önemli bir entelektüeli İbrahim Gurani'dir. 1690 İbrahim Gürani, bizim muhakkık ve müdekkik Arif dediğimiz tiplerden. Yani çok iyi bir müderris, çok iyi bir entelektüel, işte mantık okumuş, matematik okumuş. Bunlara biz muhakkık ve müdekkik allame diyoruz. Yani her alanda uzman. Daha sonra Mekke ve de uzun yıllar görev yapıyor. Burada görev yaparken İslam dünyasının çok çeşitli bölgelerinden gelen insanları yetiştiriyor. Mesela Endonezya'da bir Gürcan okulu var. Uzun yıllar devam etmiş. Bu adam 1690'da ölüyor. Demek ki 1660'lar, 70'lerde oradaki öğrencilere ders veriyor ve oradaki pek çok nasıl dini, felsefi, irfani problemi bir tür Osmanlı perspektifinden çözüp Malay dünyası, Malay dünyası diye bir büyük bir dünya. Ve bu dünyada o dönemde çok ciddi politik çatışmalar, de dini tartışmalar var, felsefi tartışmalar var. Bunlar Mekke ve Medine'ye geldiklerinde İbrahim Gürani bunları eğitimden geçiriyor. Ve bunlar gidip orada e, devlet yönetiminde, entelektüel hayatın yönlendirilmesinde rol alıyorlar. Ya yani bir Osmanlı entelektüeli düşünün. Yani etki alanı çok son derece geniş. Geçen Mehmet getirmişti. Birgi'vin ölümünden 12 yıl sonra mıydı? Birgi'vi Mehmet Birgi'vi meşhur alimimiz. Mehmet Birgi'vin ölümünden 12 yıl sonra Çin'de eser istinsa edilmiş. Niye? Çünkü Çinli Müslümanlar, Uygurlar artı Çinli Müslümanlar Han Müslümanları Mekke'de ve Medine'de Birgivi'nin öğrencilerinden ders alıyorlar. Dönüşte Birgivi'nin fikirlerini temsil eden bir okul kuruyorlar. Ne kardeşlik neydi onun adı? Bilmem ne kardeşliği. Ve Birgivi'nin eserlerini bir tür manifesto, bir tür başvuru kaynağı olarak kullanıp Çin'de Birgivi'nin yorumuna dayalı bir İslam anlayışını temsil ediyorlar. Bu çok ilginç bir şey. Yani kendi uzak coğrafyasına politik olarak kontrol etmediği fakat entelektüel olarak e, coğrafyasını genişletmek demektir. İbrahim Gürani bu konuda önemli bir isim arkadaşlar. 16. yüzyıl, şey 17. yüzyıl zannedildiği gibi öyle basit bir e, yüzyıl değil gördüğünüz gibi. Bak neler çıkıyor. Sanata bakalım. Çok büyük sanatkarlarımız var. Birkaç tanesi 1635'te ölen nef'i. Büyük hicivcimiz. Değil mi? Hiciv başına bela oluyor, kelle gidiyor. Ee, su, sutne, testis, su testisi su yolunda kırılır. Ee, halbuki bazı insanlar ağızlarını tutamıyorlar. Tam kurtulacağı sırada bir laf geçiriyor, kapak yapıyor. Onlar da diyorlar ki ben de sana kapak yapacağım. kurtulma ee, kurtulmayı hakikaten okuyunca şaşırdım ben de. Kurtulma ihtimali var. Ama öyle bir laf yapıyor ki şeye kendisi idam edecek adama olan diye keseceğim kelleyi senin gel. Nabi çok önemli bir şairimizdir Nabi. 1712'de ölüyor ama 100 iki, yılın ikinci yarısında e, şey aktif. Nabi Urfalıdır. Ben kişisel olarak çok severim onun şiirini. Hatıratı da vardır. E, Türkçeyi çok önemseyen bir yazar şairimizdir. Mesela Türkçe'yi dönemin Arapçası ile mukayese eder. Hiç tutmaz. Tabii özellikle günlük Arapçayı. Türkçe'yi çok Şimdi bu çok önemli. Çünkü 1660'tan sonra benim adlandırmamla, benim diyorum çünkü bilmiyorum başka böyle bir adlandırma erken dönem bir Türk milliyetçiliği var Osmanlı'da. Bu çok önemli bir şey. 1660'tan sonra Erken dönem Türk milliyetçiliği dediğimiz şu, Oğuz kavramını tekrar diriltiyorlar, Oğuz Ata. Çünkü bu Oğuz Ata entesan bir şey gibidir bir hayalet gibidir. Bazen kayboluyor, bazen çıkıyor ortaya. 1660'lardan sonra tekrar bir Oğuz Ata kavramı türüyor. Nabi, bu Çizgile, çizgiye mensup biri fakat tabi bunun en önemli temsilcisi Vani Mehmet Efendi yani Vanlı Mehmet Efendi 1685 ölümü Vanlı Mehmet Efendi esas itibariyle Kadizadeli geleneğinden gelen biraz selefi meşrep bir insan ama padişahın özel hocası çok önemli bir tefsiri var ara Kur'an bu Kur'an'da pek çok ayeti Osmanlı değil doğrudan Türk olarak yorumlar Bildiğin Türk. Mesela ayet var. Eğer siz nasıl da hafız varsa okusun bize. İşte sizin yerinize başka bir kavim getirilir. Değil mi böyle? Herkes. Bak nasıl herkes alim oldu birden. Değil mi? Bu din ve siyaset bu Türklerde acayip bir e, değişikliğine doluyor. Dolu Neyse tamam. Çıkamayız. Hemen itiraf başlar birbirimizi kesmeye başlarız. Tahammül edemeyiz. Mesela orada sizin yerinize başka bir kavim getirilir ayetini yorumlarken diyor ki burada hitap edilen kişi Araplar, yerine getirilen kavim Türklerdir. Mesela bunu açıkça söyler. Çok daha ilginç yorumları vardır. Ee, Mehmet Vani Mehmet, Vani Mehmet Efendi bunları nereden öğrendi? Şimdi biliyorsunuz bu dönemde bir de e, Sabatay Sevi olayı var. Sabatay Sevi bir e, Yahudi kendisini beklenilen e, Mesih ve Yahudilerin beklediği kurtarıcı olarak sunuyor. E, i̇şte etrafına insanlar toplanıyorlar. Sonra bu, o dönemin şartlarının imtihanından geçiriliyor. E, baktı ki iş ciddiye biniyor. Müslüman oluyor ya da Müslüman gözüküyor işte Dönmelik dediğimiz hadisi ortaya çıkıyor. Bütün bunları organize eden Vani Mehmet Efendi. O sırada onunla konuşan, tanışan, konuşan, yönlendiren Vani Mehmet Efendidir. Çok iyi bir kafa. Çin ee, sarayda nüfus sahibi olduğu için Fazıl Ahmet Paşa'nın yanlış hatırlamıyorsam yanında da bulunduğu dolayı e, batı misyon şefleriyle de görüşme imkanı elde ediyor. Geri gelmişken söyleyeyim, kişisel kanaatim Sabahtay Sevi olayı bir şeydir. Osmanlı istibarat kurgusudur, çünkü Viyana seferine hazırlık yapan Osmanlıların e, Avrupa'daki Yahudileri yanına çekme arayışıdır diye düşünüyorum, kişisel yorumum. Katılırsınız, katılmazsınız ya da katılırlar, katılmaz çok önemli değil. Ben böyle düşündüm. Delillerim var ama. Evet. Neyse, bu entelektüel tarih pek ilgilendirmiyor. Şeyh İslam Yahya Efendi, dönemin önemli şairlerinden 1641 Ölümü, çok önemli bir isim. Karacaoğlan, meşhur halk şairimiz, değil mi? 1679. E, büyük müzisyenimiz, bana sorarsanız klasik Osmanlı-Türk müziğinin kurucu İtri, 1712 ama ikinci dönemde aktif. Ve klasik Türk hat sanatının kurucusu Hafız Osman, 1698. Özellikle bakın 1660'tan sonra bir sıçrama var tekrar. Hepsi değil mi? Ee, bu dönemlerde yaşamış önemli isimler. Şimdi arkadaşlar bu problem şuradan kaynaklanıyor. Geçen yine televizyonda bir program izliyorum. Ee, yükselme algımız güçe dayalı bizim. Bizim şu bilinçaltımızda kadın erkek fark etmiyor. Çok bu da entesan bir şey. Hani diyor ya Cahiz Türklerin kadınları da Türktür. Böyle bir ifade kullanır. Cahız, yani Abbasi Sarayı'ndaki bir yazar, bir büyük bir edip, Türklerin hatta Türklerin atı da Türktür diyor, ata da kadar gidiyor. Bilinçaltımızda bir güç psikozu var. Onun için tarihimizi bile askeri güçlere odaklıyoruz. Tamam bu önemli, tamam fetihler filan ama şimdi Itri'yi 10 tane meydan savaşına bedeldir ben açık söyleyeyim. Ya da Hafız Osman. Yani hani diyor ya İngiliz dişleri Bakanı, donanma bakanı, donanmayı veririm, Shakespeare'i vermem. Biz valla 10 tane Shakespeare'i satarız donanmayı kurtarmak için. Kaç Shakespeare istiyorsun? 10 tane al. Nazikmet Moskova'ya gittiğinde niye Rus Sovyetler kabul ettiler zannediyorsunuz? Büyük bir şair geliyor, Türkiye'de İslam çıkacak zannettiler. Çünkü orada öyle oluyor da ondan. Vatan millet için bin tane şair de olsun. Ne olacak? Biz de <gülüyor> yetiştiririz. <gülüyor> Şimdi şaka bir yana böyle bir mantığımız var biz. Şimdi bakın Karaca olan. Bakın bu dönemde arkadaşlar. ya Evliya Çelebi gibi bir adam var ya. Ne diyor Halil Nalcık? Bir millete şeref olarak yeter diyor yazdığı kitap. Değil mi? Evliya Çelebi'sin için herhalde bir muhaşmeyden muharebesi kadar etmez. Bu psikolojiden ve tarihimizi sadece e, savaş odaklı okumaktan kurtulmamız lazım. Bu doğru bir şey değil. Elbette bunlar önemli, önemsiz demiyorum ama en az onun kadar senin yetiştirdiğin bir şair, yetiştirdiğin bir hattat, yetiştirdiğin bir minyatürcü, yetiştirdiğin bir bilim adamı, bir matematikçi de önemlidir. Bakın bu yüzyılın önemli ismi İtri. Yani eee tek biri besteleyen adam değil mi? Ne müthiş bir şeydir. Var ya Allahu Ekber diye şeyde özellikle bayramlarda okunan İtri bestesidir. O kadar ki bakın Atatürk Kur'an'ı şey ezanı Türkçeye tercüme etmek istediği zaman bu besteye göre yaparsanız, okursanız diyor, halk nezdinde itibar bulur. Çünkü halk o kadar alışmış ki buna. Bosna'dan Orta Asya'ya kadar herkes bu besteye göre tekbir getirdiği için, Türkçesini de buna uydurursak tutar diyor. Bak, yani ne kadar nüfuz etmiş insanların psikolojisine. E bu itri. Evet, sanata baktığımız zaman Sultan Ahmet Camii bu dönemde yapılıyor. Sedefkar Mehmet Ağa tarafından. Yeni Camii bu dönemde yapılıyor. Mısır Çarşısı bu dönemde yapılıyor. Şu andaki 4. Cumhuriyet'in yaptığı köşkleri düşünün. Bu dönemde hepsi. Bakın sanat açısından. Ama bunlar bizim için çok önemli değil tabii. Keşke 3 tane daha savaş, meydan savaşı kazansaydı diye bakıyoruz olaya. Tarihe baktığımız zaman Peçevi, meşhur tarihçimiz Peçevi 1650, Naima 1716. Naima aynı zamanda biliyorsunuz i̇bn Haldun'u en e, sıkı temsil eden düşüncelerimizden biridir. Tarihi düşünürler ve Evliya Çelebi 1682 yine bu dönemde e, hayat sürüyorlar. Coğrafya'da işte biraz önce Katip Çelebi'nin işte Cihan Numası meşhur coğrafya eserinden bahsettik. Ebu Behram Ed-Dimeşki Dimeş yani Şam kökeni 1691 ölümü Latince'den hareket ederek Latince kaynakları dikkat alarak 9 ciltlik bir coğrafya kitabı hazırlıyor. Evet. 17. yüzyılda 41 matematikçimizin yazdığı 70 tane matematik eseri var. Ha bunlar kendi içerisinde önemli elbette ama şunu söyleyebilirim, klasik dönemde Türkçe ile yazılmış, yani Batı Türkçesiyle yazılmış en önemli kitap bu dönemde telif ediliyor. 1599 3. Marat'a sunulan i̇bn Hamza'nın Ali bin Veli bin Hamza el-Cezayri adlı bir e, matematikimiz yazdığı 1614 ölümü e, Tuhfetul Adat Lillrevir Ruş Vestadat sadece önemi Türkçe olması değil gerçekten zirve bir eserdir. Her açıdan Aritmetik, cebir ve pratik uygulamalı geometri açısından bütün İslam medeniyetinde üretilmiş matematiği sentezliyor. Endülüs, Kuzey Afrika, Mısır, Irak, Suriye, Semerkant, Anadolu hepsini bir araya getiren son derece önemli ve çok güzel bir Türkçe ile yazmış. 3 nüshası var. Bir tanesi müellif nüshası. 1599'da Mekke'de yazıyor. Üç sene sonra Yemen'in Sana şehrinde, 1702'de kendisi istinsa ediyor. Düşünün bakın adam, üç yıl sonra Sana'da nasıl bu adamların coğrafi ufkuna bak ve günümüze bunların hepsi geldi. Ömer Külli, 1613'te vefat eden, o dönemin önemli bir matematikçisi ve daha bir sürü isim var. Bunlar kendi paradigmaları içerisinde elbette. E, matematik eserleri yazmaya devam ediyorlar. Felsefeye baktığımız zaman çok önemli bir durumla karşı karşıya. Hiçbir zaman bitmez bu tür şeyler. Yani e, tekrar ediyorum ürettikleri entelektüel faaliyetler kendi önceden önceki faaliyetlerden farklı değil. Bir kere seviye aşağıda değil. Ama yerleşmiş, oturmuş, açılımını tamamlamış bir kültürde büyük dönüşümler beklemek doğru değil. Hele hele bu bilginin, bu entelektüel faaliyetin manevi moral zemini sarsılmamışsa orada büyük değişiklik yapamazsın. Hiçbir dünya ta, medeniyet tarihinde olmuş bir şey değil bu. Anlatabiliyor musun? Mehmet Emin Şirvani bu dönemin en önemli e, filozoflarından biri. Azerbaycan'dan gelen bir şey. 1627 ölümü. Ee, özellikle e, Şia, e, Saf şey, e, Safevi Devleti öncesi İran'da üretilen felsefi birikimi e, Osmanlı'ya taşıyor. Birinci Ahmet'e çok önemli bir eser sunuyor. Başka eserleri de söz konusu. Muhammed Amidi 1657 Ahmetli Diyarbakırlı önemli bir felsefeci bu dönemde. Alaaddin Niksari bu tokat entesan bir yerdir biliyorsunuz. Devamlı alim üretir. Niksar. Tabii beş tane Şevhül İslam yetiştirmiştir orası. Bazen kaçık tipler çıkar oradan. E, alim fakat kaçık ama hakikaten çok velüt bir yerdir. Alaaddin Niksari dönemin önemli felsefecilerinden biri 1686'da vefat etmiş. Ahmet Dede, Müneccinbaşı Ahmet Dede hep tarihçi olarak bilinir. Değil mi İsmail? Müneccimbaşı Ahmet de tarihi. Ee, büyük bir derlemedir. Ee, Selçuklu tarihi hakkında Osmanlı tarihi. Ama çok önemli bir matematikçi ve filozoftur Müneccimbaşı Ahmet Dede. 1702 ölümü. Müneccimbaşı Ahmet de benim tespitime göre ilk defa klasik Osmanlı entelektüel paradigmasından şüphe duyan Kişilerden biridir. Katip Çelebi de şüphe duyuyor ama Katip Çelebi onun derinliğine nüfuz edecek bir insan değil. Çünkü bürokrat ve şey, e, katip, hasip daha çok işin e, başka cinahıyla, başka yönleriyle uğraşıyor. Ama Müneccinbaşı Ahmet de doğrudan mantık dilinin gücünden şüpheleniyor. Çünkü biliyorsunuz klasik gelenekte entelektüel faaliyetler büyük oranda mantıkla yürütülen. İlk dönemde çalış, yaptığı çalışmalara baktığınız zaman o klasik paradigmanın e, eserleriyle meşgulken birden bırakıp matematik bilimlere yöneliyor. Aritmetik ve geometri. Ve ilginç bir şekilde çok erken bir tarihte Fransızcadan ya da Latinceden yani Avrupa dillerinden birinden bir tıp eseri tercüme ettiğini görüyoruz. Demek ki o dünyadan da haberdar. Büyük bir dilci, dil kitapları var, Abdullah sen belki görmüşsündür, İstihâre Risalesi'ni, Musa Yıldız yayınladı. Ee, en önemli eserlerinden bir tanesi Hamliye, Yüklem kitabı. Bak oturmuş yüklem nedir? Predication. Bununla ilgili eser yazıyor. Ve Mutalâ, Âdâbül Mutalâ, kitap nasıl okunur, ilmi araştırma nasıl yapılır diye bir kitabı var dönemi için. Ee, tabi bunlar iş çalışıl çalışılacak inşallah ve Karahalil bu da çok entesan bir alimdir 1711 ölümü. hemen hemen mantık ondan sonra cihet vahde, ondan sonra e, diğer felsefi konularda pek çok eseri olan bir düşünür ee, yine 16. yüzyıl 17. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış 18. yüzyılın başında vefat etmiş bir e, şeyimiz düşünürümüz Diğer bir isim, Abdülvehab Halep'i, Halep'li. Halep çok önemli bir şehirdir, biliyorsunuz. Ee, o dönemde. İstanbul'un ikiz kardeşi gibidir. Yok olmadan önce gittim, gördüm. Hakikaten İstanbul'u andırıyor. Çarşısıyla, pazarıyla. Ve Türkmen nüfusunda yoğun yaşadığı bir yerdir. İdi. Şimdi Halep diye bir yer kalmadı. Ee, İbrahim Halebi yine mantık, felsefe eserleri, özellikle Meşşayi felsefe eserleri konusunda 1660 ölümü e, önemli bir şeydir. Düşünürümüz o dönemde yaşamış. Bu da çalışılan biri değil. Mahmud el-Kürdi 1663 Bu entesan bir adam. Çünkü bu vatandaş İran'a gidip 17. yüzyılda İran'da üretilen yeni felsefenin Eğitimini alıyor. Özellikle Mir Damat ve Monda Sadra felsefesinin eğitimini alıyor. Sünni bir alim olmasına rağmen bunu nasıl beceriyor bilmiyorum. E, tabii biz teorik bilimlerde e, mezhep olmaz. La mezhebe fin nazariyat onu biliyoruz ama o dönemin e, gerginliği, politik gerginliği içerisinde bunu nasıl başarıyor bilmiyorum. Fakat Mahmud el-Kürdi bu eğitimi aldıktan sonra Şam'a gelip, Orada Osmanlı entelektüellerine bu e, İran'daki yeni işlenen yani Safavi devletlikten kurulduktan sonra Şii mezhep e, fikirleri de içeren felsefi felsefi öğreniyor ve orada anlatıyor. Bu nasıl bir şeydir? Bunu üzerine durmak lazım. E, ama biliyoruz ki özellikle Mir Damat, e, Şems-i Gıyâni. Sadettin Şirazi ya da Molla Sadra veya o okul Lahici. Orada bir e, Şiraz okulu dediğimiz e, bir okul var. Yeni bir felsefist e, tabi klasik İslam felsefesinin içerisinde ceryan edin ama kendince yeni unsurlar içeren bir sistem. Bunu belki de devlet eliyle bir takiptir onu da bilmiyoruz. E, fakat bu, e, bu felsefeyi takip ettiklerini ve bir süre sonra öğrendiklerini e, görüyoruz. Osmanlı'nın. Bakın ne kadar çok isim. Ki bunlar arkadaşlar, yani oturup özel bir araştırma yapmadım. Bunlar benim hafızamda olanlar. Yaptığım çalışmanın neticesinde hafızamda olanlar. Çok araştırmaya ihtiyacımız var. Bakın çok entesan bir şey söyleyeyim size. Irak diye bir şey kaldım mı daydı bilmiyorum. Suriye'den bir gelen bir arkadaş 600'e yakın yazma şey, PDF'si getirdi. Bundan iki yıl önce, bir yıl önce. Mesela orada, benim hiç bilmediğim bir eserle karşılaştım. 1700 ile 1750 arası Suriye belgesini yetişen Osmanlı alimleri tabibliografiyadadır. Arapça. 470'e yakın alim. Çoğunun ismini bilmiyoruz. Şimdi bilmiyoruz, bakın matematik kitabından bahsetmiyorum, asrınım kitabından bahsetmiyorum müzik kitabından bahsetmiyorum. Tabakat biyografi yani. Şu alim şurada doğdu, şurada görev yaptı, şu eserleri yazdı, şurada öldü. Bunu bile bilmiyoruz. Dökümü yok elimizde. Yani ben sana sen kimsin diyorum diye 50 yaşında sen 50 ilk 5 son 5 yılı hatırlıyorsun. 45 yıl yok. Sen kendi kimliği nasıl olur? 5 yaşında çocuk gibi olursun ya. İnsan hatırladığı kadar, anıları kadar insandır. Anı kelimesi Türkçede Anı, anlık yani zihin, hafıza anlamak, bak aynı kökten geliyor demektir. Ne kadar anın varsa o kadar anlarsın. Yani ne kadar tecrüben varsa, ne kadar deneyimin varsa o kadar anlarsın. Bu sadece bireysel anlamda değil ki, bir kültürün anıları ne kadar köklüyse, geriye gidiyorsa o kültür o kadar idrak eder, o kadar anlar, o kadar olup biteni yakalar. E biz olup dünyada olup biteni niye anlamıyoruz? Öküzün trenine baktığı gibi bakıyoruz. Ya e, anılarımız yok. Anılarımızı sildik. Tabi. Ya ben hatırlıyorum kardeşim. Rahmetli annemler köyde, köyde dede Korkut destan okuyorlardı ya. Battal Gazi destan okuyorlar. Okuyanız var mı? Oku mı yazma bilmeyen insanlar. Niçin okuyorlardı? Kendi kimliklerini sürekli yeniden retiyorlardı bu adamlar. Bu kadınlar neyse. Zade'nin Muhammediyesi, Ahmediyesi, Battalgazi destanları. Ee, nedir onun adı? Ee, Cenknameler, Dede Korkut. O halk basallarını, o halk e, ürünlerini her perşembe günü, Perşembe'yi Cuma'ya bağlı akşam bir araya gelip okuma yazma bilen e, köyde kaç işte imamı neşidir Bu, Ufak bir medrese var çünkü. Bizim köyde var imiş o zamanlar. 4-5 tane kadındır ve bunların nezaretinde bunu sürekli ezbere biliyorlardı çünkü. Bir süre oku oku oku ezberleniyor. Niçin? Basit bir ezber iş Hayır. Kimliğini oradan sürekli üretiyor. Türkmenistan'a gittiğimde aynı şeyi gördüm. Türkmenistan'da da öyle. Hala. E sen kimliğini nereden öğretiyorsun? Çizgi filmlerde Amerikan çizgi filmlerinden. Tabii. Basit bir masal bilmek değil. Mitoloji bilmek değil arkadaşlar. Kimliğinizi oradan öğretiyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Evet. Neticede e, envanterini bilmiyoruz. Yani araştırsak iyi bir çalışmalar yapılırsa kim bilir daha neler çıkacak. Hele 18. yüzyılı ee, incelediğimiz zaman göreceksiniz, 1660'tan itibaren başlayan bu gelişme 1700'de e, patlama olacak. Yani ben, benim kişisel kanaatim 18. yüzyıl Osmanlı entelektüel tarihi için tıpkı 1453 ile 1580 arasında nasılsa öyle bir çağdır. Çok velüt, çok e, önemli isimlerin yetiştirdiği ve arayışların çağı, onun üzerine 15 gün sonra duracağız ama 17. yüzyılda bile entelektüel faaliyetlerimizin seviyesini görmek bakımından bu önemli. Bu yüzyılın çok önemli bir özelliği şudur. Cedid kavramı artık olağan hale geliyor. Cedid, yeni. Her şey de yeni. Tabii bu 18. yüzyılın başında çok daha yerleşecek yeni tıp, Yeni astronomi, yeni coğrafya, yeni yeni yeni yeni. Bu çok önemli bir şey. Çünkü yeni ne demek, eski ne demek, bir şeyin eskimesi ne anlama gelir? Bir şeyin tarihsel kabul edilmesi ne anlama gelir? Onun günlük kullanımıyla bu yeni kabul edilmesi ya da eski olarak görülmesinin ilişkisi nedir? Bunlar son derece üzerinde düşünmesi gereken şeyler. Yine bu yüzyılın diğer bir özelliği Avrupa'dan gelen bilgilerin artışı, net miktarı artıyor. Bu sadece e, savaş meydanlarıyla alakalı değil, seyyahlar gelip, İstanbul hala merkez, 1740'a kadar İstanbul dünyanın merkezidir. En kalabalık şehridir, kozmopolit bir merkezdir. Her zaman söylüyorum İstanbul'un nüfusu tarihte sadece Abdülhamit döneminde %55'e ulaşıyor. Hep %50'ye yakındır Müslüman nüfusu. Hiçbir zaman %60 olmamıştır. Gerçi çok sağlam çalışmalar yok elimizde ama... Yani kozmopolit bir şehirdir, dünyanın merkezidir. Çünkü her taraftan oraya geliyoruz. Ticaret kervanları geliyor, yabancı bisyon şefleri geliyor. Ve dünyanın en kalabalık şehri 1740'a kadar. 1740'ta Londra 1 milyon olup geçiyor. 800 bin İstanbul sanayi ile birlikte. Sanayi devrimi e, artık yavaş yavaş başlıyor tabii. 1740'ta sanayi değil, 1760'larda başlıyor. Ama 1740 başlangıcı e, İstanbul dolayısıyla bir şey merkezi, merkezi mesela çok enteresan bir şey anlatayım. Avrupa'dan doktorlar geliyor. E, para var. Şehir burası büyük bir şehir, değil mi? E, muayene için para kazanacak. E, bunlar gü e, güvenilir tabipler olmasına rağmen e, üç da geliyor. Nasıl biz severiz dışarıdan gelen adama adam yerine koymaya da çok severiz, değil mi? Cahur ya. Muhakkak vardır bir bildiği. E, tabii birkaç tane vaka olunca Ölüm vakası bu sefer devlet buna el koyar ve imtihan yapmaya başlar. Bu bize gösteriyor ki dışarıdan gelen işte eczacılar, tabipler, çeşitli hüner sahibi, zanaat sahibi, para kazanmak isteyen ya da kendini kısa yoldan köşeyi dönmeye çalışan insanlar İstanbul'u akın ediyorlar. Bu bilgi artışında ciddi bir miktara ulaşıyor. Bunun 18. yüzyılda Osmanlı entelektüel nezdindeki karşılığı üzerine konuşacağız elbette. Bir de İran'dan bilgi akışı var bu dönemde. İran'daki bilgi akışı biraz önce Mahmut el Kürdi üzerinden söylediğim gibi özellikle İran'da ortaya çıkan 1600'lerin ikinci döneminden itibaren ortaya çıkan bu yeni felsefe dediğimiz hadisedir. Bu 18. yüzyılda biraz daha artacak. Bunun da sebepler üzerine duracağız. Ha Şimdi diyeceksiniz ki iyi, ne oluyor? Şu oluyor, gerek Avrupa'dan gelen, gerekse İran'dan gelen bilgiler hoş geldin, safa geldin noktayı nazarından karşılamıyor sadece. Osmanlı entelektüelleri buna seçici bir duruş sergiliyorlar. Çünkü kimliği var adamın, kişiliksiz değil ki. Adamın elinde bir süzgeç var, adamın kendine göre bir bakış açısı var. Her gelen bilgiye e, hadi geç demiyor. Hem Avrupa'dan gelen hem de İran'dan gelen bilgi birikimini, e, bilgiyi süzgeçten geçiriyor ve kendisi onlarla bir tür hesaplaşmaya da giriyor yer yer. Ya da e, o hesaplaşmanın neticesinde onu e, nasıl diyelim kabulde ediyor. Evet, kısaca arkadaşlar 17. yüzyıl şöyle yüzeysel bir bakışla bile, Entelektüel hayatımız, tarihimiz açısından e, her açıdan dikkat edilen sorunları, soruları, soru sorma biçimleri, bu sorulara yanıt üretme tarzları, arayışları, kullandıkları kavramlar, enstrümanlar, neyse onlar pek çok açıdan incelenmesi gereken bir yüzyıl, üzerinde durulması gereken bir yüzyıl. E, tabi pek çok şeye girmedik, konuya girmedik mesela. Bir vaka örneği olarak diyelim ki yeni astronominin e, Osmanlı'ya girişi, bu Kopernik astronomisinin 1668'dir. Tezkireci Köse İbrahim Efendi ilk ziyici tercüme ediyor şeyden, e, Avrupa dillerinden Tezkireci Köse İbrahim Efendi. bir bürokrat bu. Bu çok enteresan bir hadisedir. Bakın bunu anlatayım, dersi bitirelim. Uzattık mı? Şeyi? Kaçta bitiriyoruz? Şöyle iki dakikada toparlayayım. Tezkireci Köse İbrahim Efendi bir bürokrat. Ee, Biz zici tercüme ediyor. Cassini zici mi? Şimdi tam hatırlamıyorum zicin adını. Zici tercüme ediyor. Zici dediğimiz nedir? Gökyüzü tabloları. Yani yapılan gözlemler, rasatlar neticesinde gökyüzündeki cisimlerin, gezegenlerin konumlarını, birbirinin uzaklıklarını cetveller halinde ortaya koyuyorsunuz. Sonra oradan hesap yapıyorsunuz, takvim yapıyorsunuz, güneş tutulmalarını hesaplıyorsunuz filan falan. Bunu kime getirecek? başın, yani baş rastiyonuma getiriyor. Şimdi baş rastiyonumu alıyor. Şimdi buradaki sistem farklı. Diyor ki ya bu, bu bu gavurların böyle ahmaklıkları olur diyor. Bunlar anlamaz. Şimdi bakın bu psikoloji çok önemli. Osmanlı bürokratı ve alimi batıdan gelen bilgiyi değerli bulmuyor. Pek çok açıdan değerli bulmuyor zaten bu onur, bu gurur büyük bir problemdir bütün kültürlerde bu böyledir şimdi 11 Eylül olduğunda 20 gündüm 20 gün olmuştu Ben Amerika'daydım hani artık yaşlandık ya ben Amerika'dayken bir hesabı toplantı yaptılar üniversitede Ortadoğu'da neler oluyor konuşacaklar ya böyle uzmanları da hemen fırsat düşer bu bu böyle olaylarda hemen konuşacak bir tane siyaset bilimci Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu bilmiyor. Konuşuyor konuşuyor falan. Ben de dedim ki ya bu Türkiye'nin NATO üyesi zaten. Ya, daha onu bilmiyorsan ortada o üzerine konuşuyorsun. Şimdi çok enteresan bir cevap verdi bana. Bilmeyeyim bilenler vardır biz de. Yeni geldiğinde hemen öğreniriz. Şimdi pişmiş kelle gibi yani e, altta kalmayacak ya. Yani öyle bir gurur var ki adamda bilmesem ne olacak yani. Türkiye NATO'yası olsa ne olur? Olmasa ne olur? Diyelim ki ben bilmedim. E bilen zaten vardır. Bilen yoksa da öğreniriz ya. Ne olacak? Bizim ona gücümüz var. Şimdi psikoloji budur. Güçlü ekonomisi, politik organizasyonu güçlü olan kültürler bir süre sonra e, kör körleşirler. Körleşirler. Yani olgu bu olayları görürken e, o tekebbür gözlüğüyle bakalar olaylara. Osmanlılarda bu çok ciddi söz konusu. Özellikle şeyde devlet e, yöneticilerinde yöneticilerinden şeyi beğenmiyor. Eee ya diyor, <gülüyor> diyor bu yani. Bunu anlamaz bu işlerden. Diyor ki şey Teskirci Köse İbrahim Efendi oturdum. Yavun bizim münecim başı, Assonum müreccim başı derken Assolok değil sadece. Başaşsonum yani. Bu işleri iyi biliyor. Niye böyle bir tepki gösterdi? Fark ettim ki diyor, bizdeki hesap sistemiyle frenklerdeki farklı, yani nüfuz edemedi, anlayamadı ki bunu. Anlamak gibi bir derdi de yok. Oturdum diyor, ulu benziyicine göre yeniden bunu yazdım. Çünkü bizimkiler ulu benziyicini kullanıyorlar. O zaman tabii hemen anladı, dili bilince, o aferin bu çocuklar anlıyorlarmış bu işten. Bak bu çocuklar, yani tabii çocuklar demiyor ama öyle bir hafifsiyor ki olayı. 1668'ler. Tabii 1668'de Avrupa'da evet yeni bilim bilim var ama daha öyle organize olmuş bir şey değil. Daha henüz Newton e, eserini yayınlamış değil, 1687 değil mi? Pinsiba. Daha daha var. Oradan gelen bilgi kırıntısına bir ufak e, bilgiye bile, e, bilgiyi bile ciddiye almama... Gelen koperinik astronomisi değil ama değil mi? Kopernik astronomisi olsun. Kopernik astronomisi dediği nedir? Ee, daha geç dönemdeki eserlerde Kopernik astronomisi bizimkileri şaşırtmıyor ki. Niye şaşırsın? Teknik bir sorun onlar için. Kiliseyle alakası yok ki. Yani Tanrı ha güneşi merkeze koymuş, ha dünyayı merkeze koymuş. Tanrı'nın işine karışmaz bizimkiler. Biliyorsun. Hatta çok geç dönemde e, Kuyucaksız Anette Mehmet Adıf Efendi, e, medresede okutulan, Teşrül eflak, Bahattin Amili'nin teşrül eflakını Türkçe'ye tercüme ettiği zaman ne diyor? Anlatıyor sistemleri. Diyor ki ya buna yeni diyorlar. Olur mu? Ya Pitagorasçılar bile bunu biliyordu diyor. Bak doğru ha. Yani Pitagorasçılar Aristarkos filan biliyorsunuz klasik Yunan'da bile güneş merkezi sistemi var. Bunu biliyorlardı diyor. Çok şaşırmıyor yani. Çok da önemli değil. Bizde e, gerçekliğin bilgisi dinle kaynaştırılmış bir bilgi değildir. Onun için beşeri olduğu için şaşırtmaz ve kabulü ya da reddi öyle çok zor bir iş değildir bizde. Unutmayın. E, ne Konevi'ydi o ya? İsmail Konevi mi? İsmail. He? Sadettin Konevi kaldı hata Selçuklar döneminde. Bir tane mi Konevi var? Allah aşkına. Bana bir gün dedi ki, hocam dedi Semerkandi diye bir alim var. Kim bu? Oğlum dedim bak sadece ilk 400 için yazılmış ansübedi var Semerkantlı alimler. Nasıldı? İlk neydi? Zenfi ulemayı Semerkant diye kitap var, kitap. 400 tane Semerkantlı alimden bahsediyor bu. Ya Semerkant deyince zaten orada ulema tarlası var. Devamlı alim yetiştiriyor. Konevi çok var. Bahsettiğim Konevi 1834'te ölmüş. Arada ha? Yok. İbn Katip Sinan Ekonomik şey, Yavuz döneminde. Şimdi bu adamın bir kitabı var. Aslında klasik medrese metinli şer ediyor. Fakat bir zeil koymuş batıda ortaya çıkan bütün yeni, bıraksan Kopernika astronomisini, yaptıkları yeni gezegen tespih, hepsi var. Bu bir alim. Medreseli. Hiç sıkıntısı yok adamın. Ulan bunlar ne diyor? Saçmalıyorlar, evren böyle olur mu ya falan. Öyle bir şey yok. bu yok. diyor yeni tespitler yapmışlar. İşte şunun adını Uranus gezegeninden bahsediyor. Uranus'tan bahsediyor. Ve bu bir klasik medese kitabına ek olarak. Yani bunu da oku. Şimdi bunu bizim anlamamız biraz zor. Hepimiz Katolik kafaya göre yetiştiğimiz için. 1800'lerden sonra, 1860'lardan sonra özellikle. Bunu bizim anlamamız çok zor. Klasik geleneğimizde, Beşeri bilgi, ilahi bilgiyle yan yana konulup mukayese edilmez. Tamam Bu bizim adetimiz değil. Bu beşeri bir mülahazadır. Yanlış olur, doğru olur, araştırırsın. Ha bu bazen de sıkıntı yaratıyor. O kadar rahat ki bizimkiler bu konuda. Çatışma bazen belki, bilmiyorum ben onu da düşünüyorum. Keşke bizim gelenek meseleleri bu kadar suletle çözmeseydi diyorum bazen kendi kendime. Çatışmadan daha iyi şeyler çıkabilirdi. Biraz böyle bastıracaksın, o birikecek, birikecek, patlayacak mesela. Böyle, tabii bu bir kurgu ama tarih böyle okunmaz. Ee, o o açısından hiçbir sıkıntı yok. Kopernik astronomisi ya da yeni bir gelişme hiçbir sıkıntı yaratmaz. Hiç mi yaratmaz? Elbette vardır. Yani zaten o da işin doğası gereğidir. Bazı adamlar çıkacak, söyleyecek. O zaten işin zenginliğidir. Ama ana damar... Ana yol hiçbir zaman böyle bir sıkıntı yaratmadı. Öyle olsaydı bizim toplumumuz tarım toplumuyla başlayıp sanayi toplumuyla bitirmezdi. Osmanlı çok entesan bir devlet. Tarım toplumu olarak başladı, sanayi toplumu olarak bitirdi. Devlet tarihten öyle çekildi. Hiçbir sıkıntısı yok yani o konuda. Rahat olun, bilgiden korkmayın, bilgisizden korksun. Böyle bir korku var, ben onu hissediyorum. Yani bilgiyle muhafaz, kozmoloji, astronomi, ya sizin sadece... Ee, yapacağınız tek şey Allah. Bitti. Ee, gerisi kolay. Onların hepsi değişir. Ee, hepsi üzerine düşünebiliriz. Kelamcudan öyle diyorlar. Tevhid haricinde her şeyi müzakere etmeye hazırız. Öldürpüş. Evet. Var mı sorusu? Söyle bakalım. Efendim? Batı Türkçesi 17. Ve 18. fark etmez yani Oğuzca. Oğuzca. Doğu Türkçesi dediğim Çağatayca, Şuca, Bucac. Şu Anadolu'da konuşulan, Balkanlarda konuşulan Türkçenin adı Batı Türkçesi benim bildiğim. Türk dili ve edebiyatçıları. Öyle. Öyleymiş, ikinci değilmiş bak. Evet. Buyurun. Bu kitab Mukaddes Siyasi, siyasi 17. yüzyıldan incil tercimesi var. Bilmiyorum kim yapmış. Ali Ufki Aa, bildiğimiz Ali Ufki dördüncü. müzisyen olan. Evet, evet. O zaten yabancı kökenli değil mi Ali Ufki? Evet, evet. De incil var ama bu Mehmet... Belki batıyı daha iyi tanımaya çalışıyor. 4. Mehmet döneminde entesan tercümeler var. Evet. Ee, Bizâmi eserleri de tercüme ediyor değil mi Mehmet şeyde dördüncü Mehmet döneminde? Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bilemiyorum. Hiç çalışmadım üzere bakmak lazım. Yani İncil, belki Tevrat, Kitab-ı Mukaddes. Tamam mı? Evet. Hiç bilmiyorum. Hiç çalışmadım. Hiç incelemedim. Bakmak lazım. Var mı bilen bir bilgisi olan? Bizi aydınlatsın. Yok. Çalışmak lazım. İlk defa duydum. Yani tahmin edilir ama çalışmadım yani. Bilmiyorum. Başka sorusu olan? ...bilgilerin e, sarstığı başka bir otorite söz edebilir miyiz? Yani din dışında, konusunda yani dini otorite... Şey şimdi doğru, güzel bir soru. 18. yüzyılın başında bunu göreceğiz. Bunu şimdi anlatmayayım ama çok şeyi sarsacak. Yani kısaca şunu söyleyelim. Osmanlılar bir neticede her kültür ne dedimse, bilgi dediğim basit bir hadise değildir. Yani bilgi bir tür koza gibidir. Her şey bilgi zaten. İnsan ki o kozayı ölür kendi için, kendisi içinde olmak kaydıyla onun içinde yaşar. O kozadan şüphelenmeye başlayacak Osmanlı entelektüeller. Ve şunu söyleyeyim bitireyim: Bizde yenileşme zannedildiği gibi askeri yenileşmeyle başlamaz. Bu askeri yenileşme en son başlayan şeydir. Radikal olduğu için köktenci olduğu için ve toplumsal karşılığı çok sert olduğu için. Biz askeri inileşmeyi merkeze alıyoruz. Bir de asker kafalı olduğumuz için her şeyi askeri olarak yorumluyoruz. İlk defa Osmanlılar'da yenileşme, yani kadim olandan şüphelenme ve yeni bir arayış ilmiyenin başlattığı bir şeydir. Ulemanın başlattığı bir şeydir. Ama tabi ulema asker gibi yapmaz işi. O belli bir zaman ister, düşünme payı ister. Ee, kendi paradigmasından matematiğinden, tıbbından, mantığından, felsefesinden ilk defa kuşkulanan ve yeni bir arayışa giden, başka formülasyona giden e, ulamadır Ve bu da son, şey 1600'lerin sonu, 1700'lerin başıdır. Önümüzdeki 15 gün sonra bunun üzerine duracağız. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.